Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Taberi Değerli dinleyenler, bilgi... İnsanlığın varlığından itibaren biriktirdiği en kıymetli hazinedir şüphesiz. Bilim, hiçbir milletin, kültürün, medeniyetin tek başına geliştirip büyüttüğü bir olgu olamayacağı gibi, hiçbir medeniyete de tek başına mal edilemez. Tıp alanı bunun en önemli kanıtıdır. İlk insanın varlığından itibaren hastalıklar var olmuş ve son insana kadar da var olmaya devam edecektir. İlk hastalıkla birlikte şifa aramaya başlayan insan daha çok bilip, daha çok inceleyip, daha çok araştırmış, hastalıkların kaynağını bulmuş ve tedavi metotları geliştirmiştir. İslam alimlerinin tıp bilimlerine dair ilk bilgileri Yunan kaynaklardan aldıkları hiç kuşku götürmez bir durumdur. Onlar bu durumu gizlememiş, hatta Diğer birçok kültürde görülmeyen bir titizlik ve şeffaflıkla kaynaklarını belirtmişlerdir. İslam döneminin ilk tabiplerinden olan Ali bin Rabban et-Taberi, tıp alanındaki önemli Müslüman bilim adamlarından biridir. Babasının isminin Rabban olmasından ötürü Hristiyan ya da Yahudi olduğu tartışmaları olsa da, Taberi Müslüman bir alimdir. Taberi İran coğrafyasında Taberistan bölgesinde 781 yılında doğmuştur. İyi bir eğitim alan Taberi, bölgenin valisi Mazyar bin Karir'in kâtipliğini yapmaktayken, aynı zamanda tabiplik de yapmıştır. 840 yılından itibaren Abbasi halifesi Mutasım'ın kâtipliğini yapmaya başlamış ve halife vasık ve mütevekkil zamanlarında da sarayda kâtip ve tabip olarak görevlerini sürdürmüştür. Efendim, Et-Taberi, ilk dönem Müslüman tıpçılardandır. Taberi'nin 12 eseri bulunuyor. Onun eserleri kendisinden sonraki alimlere önemli birer rehber olmuştur. Ne yazık ki bu eserlerin çoğu günümüze ulaşamamıştır. Eserleri çoğunlukla tıp alanında olsa da tarih ve dinler tarihiyle ilgili eserler de vermiştir. Bu eserleri arasında en önemlisi olarak değerlendirilebilecek olan Firdevsül Hikme yani Hikmet Cenneti, tıp bilimi açısından önemli bir eserdir. Hint, Yunan, İran ve Arap tıbbına dair pek çok bilgi içermektedir. Ayrıca kitapta, 30 ayrı bölümde toplam 360 konu ele alınır. Oldukça kapsamlı bir kaynak kitaptır. Etta diğer bir önemli eseri ise Erred Nasara, yani Hristiyanlığa reddiyedir. Bu eserde özellikle kendisinin öncelikle müntesibi olduğu iddia edilen Hristiyanlığın ve Yahudiliğin hakikati bozulmuş dinler olduğunu ispat eder. Günümüze ulaşmış son kitabı kitab Din ve Devlet yani Din ve Devlet kitabı ise siyasi ve dini içerikli bir kitaptır ve 855 yılında yazılmıştır. Abbasi halifelerine din ve devlet işlerinde yol göstermek amacıyla yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu son kitabını yazdıktan sonra, yaşlılık döneminde Abbasi sarayından ayrılan Ali bin Taberi, 864 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır